Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Soru soruldu. Peygamber isimlerine sahip ya da sahabe isimlerine sahip kişilerle alay etmek ve onlar için argo kelimeleri kullanmak uygun mudur, caiz midir ya da hükmü nedir? Şimdi kardeşim, bir mümin, bir Müslüman her halükarda güzel ahlak sahibi olmalıdır. hiçbir kimseyi küçümsememeli hiçbir kimseyle alay etmemelidir. Büyüklerine karşı saygılı, hürmetli, yaşıtlarına karşı uygun davranışlar ortaya koyan, saygı gösteren ve küçüklerine de sevecen davranan, sevgisini gösteren bir karakterde olmalıdır. Müslüman, ismi her ne olursa olsun, peygamber ismi de olmasa dahi, sahabe ismine sahip olmasa dahi, hiçbir kimse için argo kelime kullanmamalı ve hiçbir kimseyle alay etmemelidir. Dolayısıyla bu güzel ahlaka ters bir davranıştır. Bununla birlikte kasten sırf peygamber ismini taşıdığı için ya da sahabe ismini taşıdığı için alay etmek ve argo kelime kullanmak ise zaten kabul edilecek bir durum değildir. İman eden bir kişinin bunu yapması mümkün değildir. O halde kardeşlerim ne olursa olsun bu tip davranışlardan Sakınmamız gerekir. Tabi şunu da unutmayalım ki ameller niyetlere göredir. Biz bu hakareti yapıyoruz diye ne o peygamberlere ulaşır bu hakaretler ne de o sahabelerin kendilerine ulaşır. Her türlü yapılan kötülük, her türlü kötü davranış sahibine aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.